Yaramazlıklarıyla tanınan 12 yaşındaki Deniz'in Afrika'daki bir kabilede geçirdiği dönüşüm yolculuğunu anlatan etkileyici bir hikayedir. Deniz, okulda yaptığı yaramazlıklar nedeniyle ailesi tarafından bir öğrenci değişim programına katılmak üzere gönderilir. Ancak bir yanlışlık sonucu kendini Afrika'daki bir kabilede bulur. Başlangıçta bu yeni ortama uyum sağlamakta zorlanan Deniz, zamanla kabile halkının yaşam tarzını ve değerlerini benimsemeye başlar. Kabiledeki insanlar denize sabrı, paylaşmayı, doğayla uyum içinde yaşamayı ve karşılıksız vermeyi öğretirler. Roman, farklı kültürleri sanımanın, hoşgörünün ve doğayla uyum içinde yaşamanın önlemini vurgular. Denizin içsel yolculuğu, okulculara kişisel gelişim ve toplumsal farkındalık açısından derinlemesine bir perspektif sunar. Ayrıca babasının anlattığı alaca kuş masalı, denizin dönüşüm sürecinde ona rehberlik eder.